Bu her türden kirlilik taşıyan çöpler yüzlerce kilometre sürüklenerek Ege Denizi'ne dökülüyordu. Ege Kodost bu durumu belgeleyen fotoğraflarıyla birlikte kurumları bilgilendirdikten sonra Aydın DSE'yi Bölge Müdürlüğü bu konuda Yüzer Bariyer Tesisi projesini hayata geçiriyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri